29. mektup. 29. mektup 9 kısımdır. Bu kısım 1. kısımdır, 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şey'in illa yüsbihu bihamdihi. Aziz Sıddık kardeşim ve Hizmeti Kur'aniye'de pek ciddi bir arkadaşım. Bu defaki mektubunda vaktim ve halim müsaade etmediği mühim bir meseleye dair cevap istiyorsun. Kardeşim bu sene elhamdülillah risaleleri yazanlar pek çoğalmış. İkinci tasih bana geliyor. Sabahtan akşama kadar süratli bir tarzda meşgul oluyorum. Çok mühim işlerim de geri kalıyor. Ve bu vazifeyi daha azim görüyorum. Hususan Şaban ve Ramazan'da akıldan ziyade kalp hissedardır, ruh hareket eder. Şu meseleyi azimeyi başka vakte talik edip ne vakit Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kalbe sünuhat gelse, tedricen size yazılır. Şimdilik üç nükteyi beyan edeceğim. Haşiye Bilahere dokuz nükteye tamamlanmıştır. Birinci nükte, Kur'an-ı Hakîm'in esrarı bilinmiyor, müfessirler hakikatını anlamamışlar diye beyan olunan fikrin iki yüzü var ve onu diyen iki taifedir. Birincisi, Ehli hak ve ehli tetkiktir. Derler ki Kur'an bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Her asır nusus ve muhkematını teslim ve kabul ile beraber tetimmat kabilinden hakayık hafiyesinden dahi hissesini alır. Başkasının gizli kalmış hissesine ilişmez. Evet, zaman geçtikçe Kur'an-ı Hakîm'in daha ziyade hakayık inkişaf eder demektir. Yoksa Haşa ve kella selefi salihinin beyan ettikleri hakaiqi zahiriyye-i Kur'aniye'ye şüphe getirmek değil. Çünkü onlara iman lazımdır. Onlar nâstır, katîdir, esastırlar, temeldirler. Kur'an Arabiyyun mubîn fermanıyla manası vazih olduğunu bildirir. Baştan başa hitab-ı ilahi o manalar üzerine döner, takviye eder bedahet derecesine getirir. O mensus manaları kabul etmemekten, haşa sümme haşa, Cenab-ı Hakk'ı tekzip ve Hazret-i Risalet'in fehmini tezzif etmek çıkar. Demek, meani-i mensusa, müteselsilen menba-ı risaletten alınmıştır. Hatta, İbn-i i Taberi, bütün meani-i Kur'an'ı muan'an sened ile, müteselsilen menba-ı risalete îsal etmiş ve o tarzda mühim ve büyük tefsirini yazmış. İkinci taife, ya akılsız bir dosttur, kaş yapayım derken göz çıkarıyor veya şeytan akıllı bir düşmandır ki, ahkâm-ı ve hakaik-i imaniyeye karşı gelmek istiyor. Kur'an-ı Hakîm'in, senin tabirinle birer Polat kalası hükmünde olan surlu sureleri içinde yol bulmak istiyor. Böyleler, haşa, Hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'ye şüphe iras etmek için bu nevi sözleri işa'a ediyorlar. İkinci nükte, Cenab-ı Hak Kur'an'da çok şeylere kasem etmiş. Kasematı ı Kur'aniye'de çok büyük nükteler var. Çok sırlar var. Mesela, Duhaha da kasem 11. sözdeki muhteşem temsilin esasına işaret eder. Kainatı bir saray ve bir şehir suretinde gösterir hem Yasin vel Kur'anil Hakim deki kasem ile İcazat-ı Kur'aniyenin kutsiyetini ve ona kasem edilecek bir dereceyi hürmette olduğunu ihtar eder. Wan necmi idha hawa fe la aqsimu bi mawaqi'in nucum ve innehu la kasamun la kasem yıldızların sukutuyla vahye şüphe iras etmemek için Cin ve şeytanların gaybi haberlerden kesilmelerine alamet olduğuna işaret etmekle beraber yıldızları dehşetli azametleriyle ve kemali intizam ile yerlerine yerleştirmek ve seyyaratları hayret engiz bir surette döndürmekteki azameti kudret ve kemali hikmeti o kasem ile ihtar ediyor. Vaddariyat ve murselat'deki kasemde havanın temevucatı ve tasrifatı içinde mühim hikmetleri ihdar etmek için rüzgarlara memur melaikelere kasem ile nazarı dikkati celbediyor ki tesadüfi zannolunan unsurlar çok nazik hikmetleri ve ehemmiyetli vazifeleri görüyorlar ve hakeza her bir mevkiin ayrı ayrı nüktesi ve faydası vardır vakit müsait olmadığı için yalnız icmalen vettini ve zeytuni kasemindeki çok nüktelerinden bir nükteye işaret edeceğiz. Şöyle ki: Cenab-ı Hak, tün ve zeytin ile kasem vasıtasıyla azameti kudretini ve kemali rahmetini ve büyük nimetlerini ihtar ederek esfeli safiliğin tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip şükür ve fikir ve iman ve ameli salih ile ta alai illiğine kadar terakkiyat maneviyeye mazhar olabilmesine işaret ediyor. Nimetler içinde tin ve zeytinin tahsisinin sebebi o iki meyvenin çok mübarek ve nafi olması ve hilkatlerinde de medare dikkat ve nimet çok şeyler bulunmasıdır. Çünkü hayatı ictimaiye ve ticariye ve tenbiriye ve gıdayı insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi incirin hilkati zerre gibi bir çekirdekte Koca incir ağacının cihazatını saklayıp derc etmek gibi bir harika mucizeyi kudreti gösterdiği gibi, taamında, menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menafiindeki nimeti ilahiyeyi kasem ile hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı iman ve ameli Salihe çıkarmak ve esveli safiliğine düşürmemek için bir ders veriyor. Üçüncü nükte Surelerin başlarındaki huruful mukattaa ilahi bir şifredir. Has abdine onlarla bazı işareti gaybiye veriyor. O şifrenin miftahı o abdi hastadır. Hem onun veresesindedir. Kur'an-ı Hakîm madem her zaman ve her taifeye hitap ediyor, her asrın her tabakasının hissesini cami çok mütenevvi vücuhları manaları olabilir. Selef-i ise en halis parça onlarındır ki beyan etmişler ehli belayet ve tahkik seyri süluk ruhaniyeye ait çok muamelatı gaybiye işaretatını onlarda bulmuşlar İşaratul İcaz tefsirinde el Bakara suresinin başında icazı belagat noktasında bir nebze onlardan bahsetmişiz müracaat edilsin Dördüncü nükte Kur'an-ı Hakimin hakiki tercümesi kabil olmadığını 25. söz ispat etmiştir. Hem manevi icazındaki ulviyeti üslub ise tercümeye gelmez. Manevi icazında olan ulviyeti üslub cihetinden gelen zevk ve hakikatı beyan ve ifham etmek pek müşkil. Fakat yolu göstermek için bir iki cihete işaret edeceğiz. Şöyle ki Kur'an-ı mucizül beyan ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم والسماوات مطبيات بيمينه يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث خلق السماوات والأرض في ستة أيام يحول بين المرء وقلبه لا يعزب عنه مثقال ذرة يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ Alimun عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور. Gibi ayetlerle, o derece harika bir ulviyet üslup ve icazkarane bir cem'iyet içinde hallakiyetin hakikatını hayale tasvir ediyor, gösteriyor ki sani alem olan şu kainatın ustası iş başında olarak şems ve kameri hangi çekiç ile yerlerine çakıyorsa, aynı çekiç ile, aynı anda zerreleri yerlerine, mesela zihayatların göz bebeklerinde yerleştiriyor. Semavatı hangi ölçü ile, hangi manevi alet ile tertib edip açıyorsa, aynı anda aynı tertib ile gözün perdelerini açar, yapar, tanzim eder, yerleştirir. Hem sani Zülcelal, Manevi kudretin hangi manevi çekiciyle yıldızları göklere çakıyorsa, aynı o manevi çekiç ile beşerin simasındaki hatsiz alamet ifarika noktalarını ve zahiri ve batini duygularını yerlerine nakş ediyor diye ifade eder. Demek o saniye zülcelal iş başında, işlerini hem göze hem kulağa göstermek için, ayatı Kur'aniye ile bir çekici zerreye vuruyor, Aynı ayetin diğer kelimesiyle o çekici şemse vuruyor merkezine çakar gibi ulvi üslub ile vahdaniyeti aynı ahadiyet içinde ve nihayet celali nihayet cemal içinde ve nihayet azameti nihayet hafa içinde ve nihayet vüs'ati nihayet dikkat içinde ve nihayet haşmeti nihayet rahmet içinde ve nihayet budiyeti nihayet kurbiyet içinde gösterir muhal telakki edilen cem-i ezdadın en uzak mertebesini, vacip derecesindeki bir suretini ifade eder, isbat edip gösterir. İşte bu tarz ifadesi ve üslubudur ki, en harika edipleri belagatına secde ettiriyor. Hem mesela, وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ Ayetiyle şöyle bir üslü bu Ali ile saltanat-ı rububiyetindeki haşmeti gösterir. Şöyle ki, gökler ve zemin iki muti kışla hükmünde ve iki muntazam ordu merkezi suretinde tek bir emirle veya boru gibi bir işaretle o iki kışlada fena ve adem perdesinde yatan mevcudat o emre kemal süratle ve itaatle lebbeyk deyip meydanı haşir ve imtihana çıkarlar. İşte haşir ve kıyameti ne kadar mucizane bir üslü bu Ali ifade edip ve o davanın içinde bir derili iknaeye işaret ediyor ki bil müşahede nasıl ki zeminin cevfinde saklanmış ve ölmüş hükmündeki tohumlar ve ceviz semada, Adem'de ve kürey havaiyede dağılmış saklanmış katreler nasıl kemali intizam ve süratle haşrolup her baharda meydana tecrübe ve imtihana çıkıyorlar. Zeminde hububat, semada katarat her vakit bir mahşer nümun suretini alırlar. Öyle de haşr-ı ekber dahi öyle kolay zuhur eder. Madem bunu görüyorsunuz, onu dahi inkar edemezsiniz ve hakeza. Şu ayetlere sair ayattaki derece-i belagatı kıyas edebilirsiniz. Acaba şu tarzdaki ayatın hakiki tercümesi mümkün müdür? Elbette değildir. Olsa olsa ya kısa bir meali icmali veya ayetin her cümlesi için 5 altı satır tefsir yazmak lazım gelir. 5. nükte. Mesela Elhamdülillah bir cümle-i Kur'aniyedir. Bunun en kısa manası ilmi nahiv ve beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur. Kullu fardin min afradil hamdi min ayyi hamidin sadara wa ala ayyi mahmudin waqa'a min al-azali ila al-abadi khasun wa mustahiqqun liz-zati al-wajib al-wujudi al-musamma billah yani ne kadar hamd ve medih varsa kimden gelse kime karşı da olsa ezelden ebede kadar has'tır ve layıktır ozatı zat-ı vücuda ki Allah denilir işte ne kadar hamd varsa, eli istiraktan çıkıyor. Her kimden gelse kaydı ise, hamd masdar olup, faili terk edildiğinden, böyle makamda umumiyeti ifade eder. Hem mep'ulun terkinde, yine makamı hitabîde külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için, her kime karşı olsa, kaydını ifade ediyor. Ezelden ebede kadar kaydı ise, Fiili cümlesinden ismi cümlesine intikal kaidesi sebat ve devama delalet ettiği için o manayı ifade ediyor. Has ve müstahak manasını lillah'taki lam-ı cer ifade ediyor. Çünkü o lam ihtisas ve istihkak içindir. Zat-ı vacibü'l-vücud kaydı ise vücubü vücud uluhiyetin lazımı zarurîsi ve zatı ı zülcelale karşı bir unvanı mülahaza olduğundan Lafzullah, sair esma ve sıfata camiiyeti ve ismi azam olduğu itibariyle, delaleti iltizamiye ile delalet ettiği gibi vacibül vücut ünvanına dahi o delaleti iltizamiye ile delalet ediyor. İşte elhamdülillah cümlesinin en kısa ve ulamayı arabiyece muttefekun aleyh bir manayı zahirisi şöyle olursa. Başka bir lisana o icaz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? Hem elsini alem içinde lisan-ı nahvi Arabi'den başka bir tek lisan var. O da hiçbir vakit Arap lisanının camiyetine yetişemez. Acaba o cami ve icaz icazdarane olan lisan-ı nahvi ile mucizekârane bir surette ve her ciheti birden bilir, irade eder bir ilmi muhit içinde zuhur eden kelimât-ı Kur'aniye Sair el terkibiye terkibiyye ve tasrifiye vasıtasıyla zihni cüzi, şuuru kısa, fikri müşeveş, kalbi karanlıklı bazı insanların kelimatı tercümiyesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Hatta diyebilirim ve belki ispat edebilirim ki her bir harfi Kur'an bir hakaik hazinesi hükmüne geçer. Bazen bir tek harf bir sayfa kadar hakikatları ders verir. 6. nükte Bu manayı tenvir için kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatlı bir hayali söylüyorum. Şöyle ki bir vakit ke na'budu ve İyyâke nestaîn deki nunu mütekellimi ma'al gayri düşündüm ve mütekellimi vahde sigasından, na'budu sigasına intikalin sebebini kalbim aradı. Birden namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı onundan inkişaf etti. Gördüm ki, namaz kıldığım o Bayezid camiindeki cemaatle iştirakimi ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatımda izhar ettiğim hükümlere ve davalara birer şahit ve birer müeyyit gördüm. Nâkıs ubudiyetimi, o cemaatin büyük ve kesretli ibadatı içinde dergah ı ilâhiyyeye takdime cesaret geldi. Birden bir perde daha inkişaf etti. Yani İstanbul'un bütün mescitleri ittisal peydâ etti. O şehir o Bayezid Camii hükmüne geçti. Birden onların dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim. Onda dahi Rûyzem'in mescidinde Kâbe-i Mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Elhamdülillahi Rabbil alemin dedim. Benim bu kadar şefaatçilerim var. Benim namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı, Kâbe-i Mükerreme mihrap hükmüne geçti. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip tahiyyatta getirdiğim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını mübarek Hacerül Esvede tevdi edip emanet bırakıyorum. Derken, birden bir vaziyet daha açıldı. Gördüm ki, dahil olduğum cemaat, üç daireye ayrıldı. Birinci daire, ruh zeminde mü'minler ve muvahhidiyindeki cemaat uzma. İkinci daire, Baktım, umum mevcudat, bir salatı kübrada, bir tesbihat-ı uzmada, her tayfe kendine mahsus salavat ve tesbihat ile meşgul bir cemaat içindeyim. Ve zayıf eşya tabir edilen hidamat meşhude, Onların ubudiyetlerinin unvanlarıdır. O halde Allahu ekber deyip hayretten başımı eğdim, nefsime baktım. Üçüncü bir daire içinde hayretengiz, zahiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemmiyeten büyük bir küçük alemi gördüm ki zerrat-ı vücûdîyemden ta havas-ı zahirîyeme kadar taife taife vazife-i ubudiyetle ve şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm. Bu dairede, kalbimdeki latife-i Rabbaniyem اِيَّاكَ ve وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ o cemaat namına diyor. Nasıl evvelki iki cemaatte de lisanım, o iki cemaati uzmayı niyet ederek demişti. Elhasıl, Nâbud-u şu üç cemaate işaret ediyor. İşte bu haletteyken, Birden Kur'an-ı Hakimin tercümanı ve mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Medine-i Münevvere denilen manevi minberinde şahsiyet-i maneviyyesi haşmetiyle temessül ederek "Ya eyühennasu ibudu rabbakum" hitabını manen herkes gibi ben de işitip o üç cemaatte herkes benim gibi "İyyake na'budu" ile mukabele ediyor tahayyül ettim. اِذَا ثَبَتَ tebete ثَبَتَ بِلَوَازِمِهِ kaidesince, şöyle bir hakikat fikre göründü ki, Madem bütün âlemlerin Rabbi, insanları muhatap ittihaz edip, umum mevcudatla konuşur ve şu Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, o hitab izzeti, nev-i beşere, belki umum zîruha ve zîşura tebliğ ediyor. İşte bütün mazi ve müstakbel, zaman-ı hazır hükmüne geçti. Bütün nev'i beşer bir mecliste safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak o hitap o suretle onlara ediliyor. O vakit her bir ayatı Kur'aniye gayet haşmetli ve vüsatli bir makamdan gayet kesretli ve muhtelif ve ehemmiyetli muhatabından nihayetsiz azamet ve celal sahibi mütekellim-i ezeli'den ve makamı mahbubiyyet uzma sahibi Tercumanı Ali âlişanından aldığı bir kuvvet, ulviyet, cezalet ve belagat içinde, parlak, hem pek parlak bir nur icazı içinde gördüm. O vakit, değil umum Kur'an, ya bir sure, yahut bir ayet, belki her bir kelimesi birer mucize hükmüne geçti. Elhamdülillahi ala nuril iman vel Kur'an dedim. O aynı hakikat olan hayalden, Nabudun Nun'una girdiğim gibi çıktım ve anladım ki Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri, belki nunu Nabudu gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatların nurlu anahtarlarıdır. Kalp ve hayal o Nunun Nabudu'dan çıktıktan sonra akıl karşılarına çıktı dedi. Ben de hisse isterim. Sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir, hüccettir. Aynı nabudu ve nesteyinü de, mabut ve müstaan olan halika giden yolu göstermek lazımdır ki sizin ile gelebileyim. O vakit kalbe şöyle geldi ki: De o mütehayyir akla, bak kainattaki bütün mevcudata, zihayat olsun, camit olsun, kemali itaat ve intizam ile vazife suretinde ubudiyetleri var. Bir kısmı şuursuz, hissiz oldukları halde. Gayet şu urkerane, intizamperverane ve ubudiyetkerane vazife görüyorlar. Demek bir ma'budu bilhak ve bir amiri mutlak vardır ki bunları ibadete sevk edip istihdam ediyor. Hem bak, bütün mevcudata, hususen zihyat olanlara her birinin gayet kesretli ve gayet mütenevvi ihtiyacatı var ve vücut ve bekasına lazım pek kesretli. Muhtelif matlupları var, en küçüğüne elleri ulaşmaz. Kudretleri yetişmez. Halbuki o hatsiz matlapları, ummadığı yerden vakti münasipte muntazaman onların ellerine veriliyor ve bir müşahede görünüyor. İşte şu mevcudatın bu hatsiz fakru ihtiyacatı ve bu fevkalade ianatı gaybiye ve imdadatı rahmaniiye bil bedahe gösterir ki, bir ganî-i mutlak ve kerîm-i mutlak ve kadiri i mutlak olan bir hami ve razıkları vardır ki, her şey ve her zihayat ondan istiâne eder, medet bekliyor, manen iyyâke nestaîn der. O vakit akıl, âmennâ ve saddaknâ dedi. Yedinci nükte, sonra o halde, ihdine sırâta'l-müstakîm, sırâta'l-ledîne en'amte aleyhim dediğim vakit, Baktım ki, mazi tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde, gayet nurani, parlak, enbiya, sıddıkîn, şüheda, evliya, salihin kafilelerini gördüm ki, istikbal zulümatını dağıtıp, ebede giden yolda bir cadde-i kübra-i müstakimde gidiyorlar. Bu kelime beni o kafileye iltihak etmek için yol gösteriyor. Belki iltihak ettiriyor. Birden, Subhanallah dedim. Zulümatı istikbali tenvir eden ve kemal-i selametle giden bu nurani kafileyi uzmaya iltihak etmemek ne kadar hasaret ve helaket olduğunu zerre miktar şuuru olan bilmesi lazım. Acaba bid'aları icat etmekle o kafileyi uzmadan inhiraf eden nereden nur bulabilir? Hangi yoldan gidebilir? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam rehberimiz ferman etmiş ki Küllü bid'atin dalale ve küllu dalaletin finnar. Acaba bu fermanı kat'iye karşı ulema su' tabirine layık bazı betbahtlar hangi maslahatı buluyorlar? Hangi fetvayı veriyorlar ki lüzumsuz, zararlı bir surette şairi İslamiye'nin bedihiyatına karşı geliyorlar? Tebdili kabil görüyorlar. Olsa olsa muvakkat bir cilve-i manadan gelen bir intiba muvakkat, o ulema-ı su'u aldatmıştır. Mesela, nasıl ki bir hayvanın veyahut bir meyvenin derisi soyulsa, muvakkat bir zerafet gösterir, fakat az bir zamanda o zarif et ve o güzel meyve, o yabani ve paslı ve kesif ve arizi deri altında siyahlanır, taaffün eder. Öyle de, Şairi İslamiyedeki tabirat nebeyiye ve ilahiyye, hayattar ve sevaptar bir cilt, bir deri hükmündedir. Onların soyulmasıyla, ile bir nuraniyet muvakkaten çıplak bir derece görünür. Fakat ciltten cüda olmuş bir meyve gibi o mübarek manaların ruhları uçar, zulmetli kalp ve kafalarda beşeri postunu bırakıp gider, nur uçar, dumanı kalır her neyse. Sekizinci nükte. Buna dair bir düstur hakikati beyan etmek lazım. Şöyle ki, nasıl hukuku şahsiye ve bir nevi hukukullah sayılan hukuku u umumiye nâmiyle iki nevi hukuk var. Öyle de, mesail-i şer'iyyede bir kısım mesail, eşhasa taalluk eder, bir kısım umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki, onlara şair-i İslamiye tabir edilir. Bu şairin umuma taalluku cihetiyle, umum onda hissedardır. Umumun rızası olmazsa, onlara ilişmek, umumun hukukuna tecavüzdür. O şairin en cüz'isi, sünnet kabilinden bir meselesi, en büyük bir mes'ele hükmünde, nazarı ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya, umum alemi i İslam'a taalluk ettiği gibi,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 Şairin faidesi yalnız malum mesalihdir denilmez ve öyle bilmek hatadır. Belki o maslahatlar ise çok hikmetlerinden bir faidesi olabilir. Mesela biri dese: Ezanın hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır. Şu halde bir tüfen katmak kafidir. Halbuki o divane bilmez ki binler maslahatı ezaniye içinde o bir maslahattır. Tüfenk sesi o maslahatı verse Acaba, nev-i beşer namına yahut o şehir ahalisi namına, Hilkatı kainatın kâinatın netice-i uzması ve nev-i beşerin netice-i hilkatı olan ilanı Tevhit tevhid ve Rububiyeti i ilahiyeye karşı ızhâr-ı ubudiyete vasıtı olan ezanın yerini nasıl tutacak? Elhasıl cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki, bütün kuvvetiyle yaşasın cehennem der. Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiyat ister. Lâ yestavî ashabun-nâri ve ashabul-cenne, eshabul cenneti humul-fâizûn. İlâhir.